''Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda yeri samur döşeli bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez.'' Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne, top yekûn, aklı yele verip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin sever hava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi, işte, işte o ete sarılmadan geçilmez.